Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecma'in. la ilaha illallah vahdahu la şerike lah ve neşhedü anna seyyidina Muhammeden ve rasuluhu sallallahu ta'ala aleyhi ve Geçen dersimizde malumunuz yine ifk hadisesiyle nazil olan, hadisesiyle ilgili olarak nazil olan ayetlere başlamıştık. Burada dikkat çeken bir hususu şimdi hatırlatalım. Yani zina ile alakalı cezayı belirten ayet-i kerimeler geçtiği, bir kimsenin eşine zina iftirasında bulunmasıyla alakalı ayetler geçtiği, müminlere yapılan iftira ile alakalı ayetler geçti. Bunların her bir hususu ile alakalı ayeti kerimeler bir tanedir, iki tanedir, üç tanedir. Fakat Aişe radıyallahu anha validemize yapılan iftira dolayısıyla nazil olan ayet-i kerimeler 10 ayet-i kerimeden fazladır. Bunun tabi pek çok hikmetleri vardır. En önemli hikmetlerden birisi de böyle bir hadise üzerinden İslam ümmetini o zamanın İslam cemiyeti başta olmak üzere, İslam toplumu olmak üzere terbiye etmek ve bu terbiye ile bu cemiyeti inşa etmektir. Bununla Cenab-ı Allah kısaca bize şunu öğretiyor. Bir başka ayet-i kerimenin özeti ifadelerindeyse veya bir başka ayet-i kerime bu hadiseyi, hadiseden çıkartılacak en önemli ibreti, Özet olarak şöyle ifade ediyor. Ve la takfu ma leysa leke bi Bilgi sahibi olmadığın herhangi bir hususun arkasından gitmeyeceksin. Kur'an bize ne yaparsak ne konuşursak ne söylersek, bilgiye dayanarak yapmamızı, bilgiye istinaden söylememizi emrediyor, bizden bunu istiyor. Çünkü bilgiye dayanılarak ve bilginin istikametinde yapılan bir iş yanlış olmaz, doğru olur. Bilgisizce yapılan işin de doğru olması söz konusu değildir. Hz. Aişe'ye iftira edenler bir şey biliyorlar mıydı? Bilselerdi iftira olmazdı ki. Bilmediler. Bilgisizce iş yaptılar. Toplumu gereksiz yere gerdiler. Dedikodularla doldurdular. Ama Cenab-ı Allah'ın hikmeti o kadar büyük ki başta ümmet için Müslümanlar için şer gibi görünen bir hadiseden kıyamete kadar müminler için ümmet için harikulade terbiye dersleri çıkartılıyor. Eğitim dersleri çıkartılıyor. Ümmet aklı kalbi Ruhu, dimağı yani beyni ne ediliyor? Belli esaslar çerçevesinde eğitiliyor. Kalbi, beyni, eylemleriyle, zihniyle terbiye edilmiş bir insan ve bir cemiyet isabetli işler yapar, yanlış yapma ihtimali oldukça düşer. Onun için teşrihi hükümler yani fıkhın özelliğidir. Daha doğrusu hukukun özelliğidir. Hukuk aslında ne kadar açık, seçik ve muhtasar kısa ifadeler, kısa metinler olursa o kadar öğretici, o kadar eğiticidir. Buna karşılık terbiye hukukun temelini teşkil ettiği için o terbiye, hukuk terbiye temeli üzerinde yükseldiği için terbiye ile alakalı derslerin de etraflı ve bütün incelikleriyle ayrıntılarıyla ortaya konulması ve verilmesi gerekir. İşte Kur'an-ı Kerim'in özellikle bu suresinde bizler hukukun cemiyette terbiye temeli üzerinde nasıl inşa edildiğini nasıl yükselkildiğini ortaya koyan muhteşem dersler ihtiva etmektedir. Dolayısıyla İslam'da hukuk havada değildir. Hukuk terbiye ve ahlak temeli üzerinde yükselir. Hukuk ile ahlak ve terbiye arasında zıtlık ve aykırılık yoktur. Mesafe yoktur. Aksine örtüşme vardır, birbirini bütünleme vardır. Onun için yüz yıldır Türkiye'de batı hukuku tutmadı. Tutmaz da. Niçin? Çünkü terbiye temeli yok. Niçin? Çünkü toplumsal ahlak içerisinde, toplumsal hayat içerisinde bu hukukun karşılığı yok. Bu toplum bin küsur yıldır süt akrabalığını hukuki temellere oturtmuş. Sen batıdan bunu nazar itibara almayan medeni hukuk tercüme ettirirsen bunu takmazsın. Buna itibar etmez. Sen böyle bir şey öngörmesen bile o süt akrabalıkları riayet ederek evliliklerini inşa eder. Sen bir erkeğin hanımını boşaması için istediğin kadar yasalar koy. Hala o yasaları uygulamak durumunda olan hakim bile Hanımıyla nikahını ve talakını istisnalar vardır elbette. Bin yıldır bu topraklarda miras olan İslam hukukuna ve ahlakına göre yapmanın yollarını arar. Bir vesileyle hatırıma geldi. Senelerce önce bir gün komşumuz hanım geldi bizim çocuklara. Ya dediler, vallahi şimdiye kadar rahat değiliz. Biz 20 yıldır evliyiz ama onların tabiriyle söylüyorum, imam nikah yapmadık. Kocamla her bir araya gelişimde ben de rahatsız oluyorum, o da rahatsız oluyor. İnançla, dinle, mümkün mümkün, de alakaları yok. Sizler rica etsem ne olur, beyiniz bizim nikahımızı kıyar mı? Bu neyi anlatıyor? Yüzyıldır kardeşim bu ümmete, bu Müslümanlara dayadığınız hukuk hala havada. Havada kalmaya da mahkumdur. Peki benim derdim burada birilerini eleştirmek midir? Hayır, dikkat çekmek istiyorum. Eğer siz toplumun tepeden tırnağa kadar Sağlam temeller üzerinde inşa edilmesini, sağlam temeller üzerinde yükselmesini, sağlam bir yapı içerisinde var olmasını istiyor iseniz ahlak anlayışınız, eğitim anlayışınız, inancınız, ameliniz, kültürünüz, her bir şeyiniz, kısacası insan ile alakalı her bir şeyinizin uyum içerisinde olması lazım kardeşim. Öğrenciyken bir roman okumuştum. Bir kadın düşmanı diye. Belki okuyanlarınız vardır. Reşat Nuri Güntekin. Aynen. Homongolos. Orada felkılade güzel bir homongolos tasviri var. İşte zencinin bilmem nesi, beyazın kulağı, şunun burası, şu kitaplarda gördüğün, şu resmin şurası falan filan var ya öyle bir şey. Aha işte şu anda İslam toplumu homologolos toplu budur kardeş. bir konunun ebadı başka türlü. o Okul ile mütenasip olmayan bir el, o elle hiç alakası olmayan parmaklar, ananın acayip bir kafa, acayip bir bünye vesaire böyle, hilkat garibesi dedikleri bir şey ortaya çıkartıyorlar. Toplumumuz ondan dolayı hılkat garibesidir kardeşim. Hiçbir şeye benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Ben neyim veya sen nesin? Türkiye Cumhuriyeti'nin imal ettiği standart bir insan karşımıza gelse ne kadar var onu da bilmiyorum da. Fakat üretmek istedikleri, ortaya çıkarmak istedikleri Cumhuriyet kafasının proto, prototipi, bir insan karşımıza çıksa, sorsak ona, sen nesin kardeşim desek, bize ne diyecek? Müslümansın değil, batılısın değil, şu değilsin, bu değilsin, şu değilsin, nesin Allah rızası için? Bir hırkat garibesin, bir homongolosun diyecektir diyebilirse o da, anlayabilmiş sene olduğunu. O halde toplumumuzla, insanımızla, eğitimimizle, ahlakımızla, hukukumuzla ve her kısacası her şeyimizle, sosyal ve siyasal bütünlüğümüzle, inanç ve değerlerimizle uyum içerisinde bir bütünlük sahibi olmak istiyorsak bu bütünlüğü bilelim ki ancak Allah'ın dininde bulabiliriz. Ancak Allah'ın dinini kabul ettiğimiz ve iliklerimize kadar onu ilmek ilmek işlediğimiz toplumumuzu ona göre örgülediğimiz ve ördüğümüz zaman o zaman biz her şeyle uyumlu, çelişkisiz, tezatsız. Evanım şurası burası burası burası olmaz kardeşim. Doğrusunu isterseniz bir cemiyette evanimi söyleyeyim şu anda böyle bir dersin yapılması ile efendim, hani e, Necip Fazıl'ın dediği gibi çelişki izah ederken beyolu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. Tariheği alakalı bir çelişki olsun istemiyorsak kendimizle ve tarihimizle, kültürümüzle, medeniyetimizle bütünleşmek istiyorsak ve en önemlisi batının bizlere ihraç etmekte olduğu ve devam ettiği, yüzyıllardır bu lüzumsuz ihracatın ifrazat kabilinden bizi istila ettiği, bu berbat istiladan, Kurtulmak ve kimliğimizi buna karşı korumak istiyorsak Rabbimize dönmekten başka yolumuz yoktur. Rabbimizin yoluna dönmekten başka yolumuz yoktur. Biz sırat sıratel müstakim diyoruz. Cenab-ı Allah madem diyorsunuz ben de size gösterdim diyor. doğru yolu gösterdim. Geriye bizim o yolu izlememiz kalıyor. Madem istiyoruz, o halde izleyeceğiz. Samimiyetimizi böyle ispatlayabiliriz. Başka türlü samimi olduğumuzu ortaya koyamayız. İşte işaret etmeye çalıştığım gibi dersimizin başında, 14 asır önce Aişe radıyallahu anh validemize, Yapılan bu iftira netice itibariyle kıyamete kadar ümmet için pek çok dersler ihtiva eden bir hadise olarak Cenab-ı Alemin onu karşımıza koyuyor. Bu hadiseden çıkartılan derslerin de özeti tekrar ediyorum, inancından akidesine, ameli hayatına, ahlakına kadar birbiriyle uyumlu ve bütüncül bir hayat ve bir sistemdir. Biz buna kısaca din diyoruz, İslam diyoruz. Bu bütünlük içerisinde biz bu dini anlayıp idrak ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz zaman kurtuluşumuzun şafağı sökmüş olacaktır Allah'ın izniyle. Aksi takdirde hep fecri kazipler bizi aldatıp duracaktır. Yalancı fecirler bizleri aldatıp duracaktır. Onun için yine merhum arkifin o çok çarpıcı ifadelerinden birisini hatırlatarak geçen dersimizde kaldığımız zat-ı kerimeden devam ederasek. Diyor ki merhum. Çinenmek istemiyorlarsa seylab-ı eyyama yeniden rücu etsinler sadrı İslam'a. Seyla ı zamanın, çağın getirdiği seller. O sellere diyor, çiğnenmek istemiyorsa bu ümmet, yeniden dönsün sadr İslam'a, asr saadete. Görsün, bak o zaman toplum görsün nasıl inşa edildi. Cenab-ı Allah'ın nazaretinde, Yüce Rasûl'ün rehberliğinde inşa edilmiş bir toplum var. Beşeriyetin tarihinin, beşeriyet tarihinin iftihar tablosu olan bir toplumdur bu. Bu toplumdan daha mükemmeli, bu toplumdan daha yücesi, bu toplumdan daha ilerisi mümkün değil, tasavvur edilemez. Edebiyle, ahlakıyla, terbiyesiyle, hatta ve hatta özgürlükleriyle. Evet, hukukun sınırlarını ihlal etmediği sürece kafir olmakta bile özgürsün. Daha ötesi var mı? Küfre bile özgürlük taşıyan böyle bir medeniyet, böyle bir din var karşımızda. Ha, yani sonuçlarına katlanır, o ayrı bir konu. Onu hatırlatırız, uyarırız. Nadir Kuran hatırlatıyor, uyarıyor. Ondan sonra, fadakir inna ma anta muzakir lesle alehim, müsaitır, Sen hatırlat, çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın. Onlar üzerinde. Zorlayıcı değilsin, zorba değilsin. Zorbalık yapamazsın. Dolayısıyla hukuka riayet edildikten sonra, şer-i şerifin sınırları ihlal edilmedikten sonra, bu manada kafirin de inanç, ibadet, ahlak, yaşayış hürriyeti, yine İslam'ın ve Müslümanların teminatı altındadır. İslam kafire kendi güvenliğini sen sağla demiyor. Madem ki ben senden cizi alıyorum, senin her türlü güvenliğin benim teminatım altındadır ve benim vazifemdir. Onu sağlar. Senin de vazifen toplumun nizamına, hukukuna, ahlakına riayet etmem Bu hukuku şu, efendim söyleyeyim, insan hakları, hürriyetleri vesaireleriyle, teraneleriyle bizi uyutan çağdaş batı hala Müslümanlara tanıyabilmiş değildir. Yok efendim minare inşa edemezsin, benim şehrimin mimari bozuyorsun. Yok ezan okuyamazsın, gürültü çıkartıyorsun. Yok bilmem ne edemezsin. Ya 14 asır İslam hakimdi ve senin kiliselerinin çanları ötüyordu. Hiçbir kimse İslam tarihinde haksız ve gereksiz yere bir Hıristiyanın, bir Yahudinin inancına, ibadetini yerine getirmesine çanlarını çalmasına efendime söyleyeyim burazanlarını öttürmesine müdahale ettiğine dair tek bir tarihi hadise yoktur. O öyle bir şey. Fakat 20. asırda bir gidiyorsun bakıyorsun böyle zannediyorsun ki 80 yaşındaki bir inilti o da veriliyorsa 80 yaşındaki bir hasta adamın iniltisi gibi bir ezan gibi gör. ya nedir bu gelen ses kulak kabartırsın o da çok yakınlardaysan aa bir ezanmış diyorsun. O da en özgür yerlerde ha. başka yerde yok yani. Yok öyle bir şey. Ama hala İslam diyarında bu, evet ama ki kilisenin çanlarının çalması Türkiye Cumhuriyeti yasalarının verdiği bir hak değildir. İslam'ın 14 asırdan beri verdiği ve devam ede gelen bir haktır. O hak kullanılıyor. Ha benim haklarım kısıtlanmış, onların hakları olduğu gibi devam ediyor. O ayrı bir konudur. Mesele birilerinin ağa babalarının olma meselesidir. Bizim ağa babaya ihtiyacımız yok. Kendimiz kendimiz olalım. Kendimize sahip çıkalım. O halde Akif'in söylediği yerden devam edecek olursak aziz kardeşler, Ümmetin önünde 14 asır öncesindeki harita neyse, yol neyse, yol haritası neyse şu anda da odur. Akif böyle diyor, doğru söylüyor. Yoksa şu çağın selleri bizi yıpratmaya, ezmeye devam edecektir. Ümmet tekrar sadr-ı İslam'a dönmek istediğine dair en ufak bir belirti gösterdiği zaman işte Suriye olursunuz, Afganistan olursunuz. Irak olursunuz, Myanmar olursunuz, Cezayir olursunuz, Libya olursunuz. Yani biz bunlar. Irak Irak benim. Suriye Suriye benim. Libya Libya benim. Afganistan benim. Bunlar biziz. Bu topraklar bizim toprağımız. Bu insanlar bizim ümmetimiz, bizim kardeşlerimiz. Ha, yani demek istiyorum ki İslam'a dönmek istemenin önce bir hazırlığı var. Ciddi bir hazırlıktır bu. Dini öğreneceksin, yaşamak azim ve kararlılığını en ileri derecede yükselteceksin. Ve bunun bedelini de ödemeye hazır olacaksın. Kolay değil. Ben dine dönmek istiyorum diyeceksin iyi dön demezler. Sen dine dönersen ben ne yapacağım diyecek. Ben ne yiyeceğim? Ben kimi sömüreceğim? Sen dinine dönersen ben kimi kafir diye daha doğrusu dininden uzak tutarak uyutup çok affedersiniz. Tüketen bir mal gibi kullanmaya devam edeceğim. Biliyor ne kaybedeceğini. Bu ümmetin Müslüman olması demek, sadece ümmetin kendisinin var olması demek değildir. Bu ümmet Müslüman olursa, İslam'a dönerse, İslam'ı hayatına tatbik ederse, hiç batıya en ufak bir fiske dahi vurmaya gerek kalmaksızın batı kendisi ya bitecek veya İslam'a dönerek o da dirilişi tercih edecektir. Başka yolu yok. Yoksa batı her birimizin eline kendisine yöneltilemeyecek çapta silahlar verir ve birbirimizi birbirimize öldürtür. Ahmaklar bulur aramızdan Bulamazsa imal eder, yoksa ithal eder, tamam mı? Örgütler kurar, kurdurur. Bugün birisi kullanım tarihi bitti. Şunun kullanım tarihi bitti, Daesh geldi. Daesh'in kullanım tarihi bitti, Hacni Şabi geldi. Evet, İran Hizmullah'ın kullanım tarihi bitti, Hacni Şabi geldi. Onun için başta da söylediğim gibi ilmin, bilmenin şümulünü de bilmek zorundayız. Düşmanını ve düşmanlarının hile ve taktiklerini yeteri kadar bilmeyen bir kimsenin hayat hakkı başkalarının, düşmanlarının insafına kalmıştır. O budur. Onun için sorumluluklarımız çok büyük değerli kardeşlerim. Kaybolmuş olan İslam toplumunu, Müslüman insanı, İslam medeniyetini, İslam devletini, ahlakını, hukukunu bütünüyle ama medeniyetin ve dinin bütün ihtişamıyla yeniden hayata irca etmek, tekrar hayata döndürmek bizim varlığımızın yegane yoludur. Aksi takdirde sömürülen nesneler olmaktan öteye gidemeyeceğiz. Böyle bir şeye niyet ettiğimiz zaman ve bu konuda projelerimizin ciddi olduğu, bu projeleri takip etmek ve uygulamakta ciddi olduğumuzun anlaşıldığı zaman da bize bedel ödeteceklerini de bileceğiz. Bedava olmaz. Vermezler. Sünnetullah'a da bir yerde aykırılır yani. O halde kendimizi ve neslimizi yeniden İslam'ı, Sadr-ı İslam'ı Akif'in dediği gibi, işaret ettiği gibi, Sadr-ı İslam'ı günümüze taşıyıp yeniden bu ümmeti inşa etmek mücadelesi içerisinde olmamız icap ediyor. Bunu anlamamız onu idrak etmemiz gerekiyor. İşte bu idrak ile 14 asır öncesinin hadiselerini Kur'an-ı Kerim bizlere anlatıyor. Ve bu idrakin alması gereken boyutları bizlere anlatıyor. Estaizu billah. 19. ayet-i kerime. Diyor ki İnnellezine yuhibbune ente şi'al fâhişetu fillezine âmenu. Allahu ekber. Müthiş bir işaret. Lehum azabun alimun fid dunya wal akhirah Allahu ya'lamu wa antum la Iman edenler arasında hayasızlığın yayılmasını sevenler ve arzu edenler için Dünyada ve ahirette pek acıklı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Peki birileri bizim aramızda hayasızlığın yayılmasını istiyor. Bu bir vaka. Biz ne yapacağız? Onlarla nasıl savaşacağız? Onlarla hiç ayrıca uğraşmaya gerek yok. Siz hayatınızdan Hayasızlığın her türlüsünü itin, her türlü hayasızlığa karşı gerekli tedbirleri alın, aslı o aslı astarı olmayan hayasızca hiçbir söyleme iltifat etmeyin, onların sizin üzerinizdeki bütün çabaları sıfıra müncer olacaktır, netice vermeyecektir. Hatırlarsınız, iki tane gazete çıkmıştı bir ara. Biri şey, biri tan. Şeytan. Dertleri bu. Şeytan oğlu şeytanlıklar yapıyorlar. Onlar şeytanlı, iblis şeytanlığını yapacak. Sen de Adem Aleyhisselam'ın aldığı dersten ibret alarak ve bu şeytanlıklara meydan vermeyerek ne yapacaksın? Kendini koruyacaksın. Müminler arasında hayasızlığın yaygınlaşmasını isteyenler. Şöyle yakın tarihimize bir bakalım. Yakın tarihimiz derken 20-30 tarihten öncesini bahsetmiyorum. Şöyle bir 100-200 yıl öncesine geri gidelim. Neler oldu? Evvela hayata bakışlarımızı etkilemeye çalıştılar. Önce Osmanlı'yı borçlara boğdular. Ekonomik olarak bahsediyorum. Arkasından faizli düğün umumiye programlarını icat ettiler. Arkasından adı Osmanlı olan, Osmanlı ile alakası olmayan faizli bankaları içimize soktular. Ekonomik hayatta, halbuki 500 yıldır faizin temelinde her şeyi yapan Galata bankerleri, bilmem neler, Yahudi tefeciler vesaireler bu ümmetin içerisine sirayet edememişti. Ama bunun bir şekilde yayılmasını istiyorlardı. Ümmet, tanzimata kadar şeriatten başka şeriatten başka bir kanun bir yasa İslam'dan başka bir din İslam'dan başka bir akide, bir inanç görmedi, kabul etmedi düşünmedi, istemedi arayışın içerisine girmedi Mason kafalı Tanzimatçılar, İttihat ve terakkiçiler ümmete bunları yavaş yavaş şırıngay ettiler. Yani demek istiyorum ki, Ayet-i Kerime'nin kastettiği fahişe yani hayasızlık, sadece bildiğimiz manada efendim, kadın ve erkek ilişkilerinin, çok affedersiniz müptezelleşmesi değildir. Bu bir neticedir belki. Önce bizim siyasetimizi bozdular. Ekonomik hayatımızı ifsad ettiler. Hukuki hayatımızı ifsad ettiler. Arkasından da onunla paralel olarak toplumumuz da ifsad oldu. İfsad oldu. Ve ...netice itibariyle... ...çıkartılan savaşlar... ...bilmem neler... ...bunlar ayrı bahislerdir... ...ne oldu... ...koca bir Osmanlı Devleti... ...yaklaşık... ...9 küsur milyon kilometre karelik... ...geniş zamanlarından bahsediyorum... ...neredeyse 10 milyon kilometre kare... ...yani Avrupa kıtası kadar... ...koca bir devlet çatır çatır tarihe gömüldü. Her şey elbette sünnetullah'a göre cereyan eder. Böyle bir tarihin ifade yerindeyse netice itibariyle bu hale dönüşmesi tekrar düştüğümüz yerden ayağa kalkmak mücadelesini vermemiz lazım. Ümmet İslam'dan ayrılmakla düştü. Eğer Düşülen yerden kalkılması bir kanunsa ki kanundur, düştüğümüz yer Allah'ın dinini yaşamak noktası olmuştur. Ayağa kalkacağımız nokta yine burası olacaktır. Varoluşumuzun esası bu. Çünkü kafirler bizim aramızda, içimizde hayasızlığın, ...yayılmasını isterler. Bakın, kelime, fahişe kelimesi... ...Arapça'da... ...fe, ve veşin kökünden geliyor. Fehaşe. Fehaşe demek... ...sınırı aşmak demek. Haddi aşmak demek. Çizilen hududu... ...çiğneyip gitmek demek. Yoksa bildiğimiz Türkçedeki... ...manası çok dar bir manadır. O zaman bu manaya göre ayet kelimeyi anlamaya çalışacak olursak kısaca şunu anlarız. Müminler arasında hududullahın dışına Allah'ın hadlerinin sınırlarının dışına çıkmanın yaygınlaşmasını isteyenler. Bütün alanlarda Allah'ın hududunun sınırının dışına çıkılmaması için ümmetin gereken titizliği göstermesi icap ediyor. Çünkü her bir hududun dışına çıkış Allah'ın bir emrini çiğneyiş demektir. Bir emri veya bir yasağı çiğnenir. Hududun dışına çıktın mı bir emir veya bir yasağı çiğneyeceksin ona riayet etmemiş olacaksın. İstedikleri bu. Böylelikle Cenab-ı Allah 14 asır öncesinden Aişe radıyallahu anhe validemize iftira hadisesi üzerinden kıyamete kadar ümmete bir ders daha veriyor. Birileri sizi Allah'ın sınırlarının dışına çıkarmak isteyecektir hep. Siz de bunlara karşı uyanık olacaksınız diyor. Bu uyanıklık yitirildiği için bu bağışıklık İslam bünyesinde bittiği için hastalanması kolay oldu. Biliyorsunuz en ciddi hastalık vücudun bağışıklık sistemini çökerten hastalıktır ve hastalıklardır. Vücutta bağışıklık sistemi çöktü mü her türlü hastalık kolay bulaşır. İşte bizim her türlü İslam dışı Cereyana, eğilime, düşünceye, yaklaşıma vesaireye karşı bizi koruyacak olan bağışıklığımız Allah'ın hadlerine aykırı, hududuna, sınırlarına aykırı herhangi bir şeyin bu ümmetin bünyesine sirayet etmemesi için göstereceğimiz hassasiyettir. Bu hassasiyete riayet etmek icap ediyor. 14 asır öncesinin dersi bize bunu gösteriyor. Müminler arasında dediğimiz manada hayasızlığın fuhşiyatın ahlaksızlığın İslam hukukunun fıkhının dışına çıkışın ilahi emir ve hükümlerin dışına çıkışın ümmet arasında yayılmasını isteyenler vardır. Onlar için lehum azabun elîmun fiddünya ve akira aman ya Rabbi alın size bir işaret daha Toplumumuzu ifsad etmek isteyenler olacaktır. Bunu devreye soktukları vakit bizi karşılarında bulacaktır. Bulmalıdır. Bulurlarsa o zaman lehum fit dünya mevzu bahis olur. Dünyadaki azapları o zaman mevzu bahis olur. Dünyada bunun karşılığını görmüyorlarsa fesadları daha da artacaktır. Böyle bir şey yaptılar. İftirada bulundular. Müşahhas hadise üzerinden gidecek olursak cezalarını çekmeleri gerekiyordu. Çektiler. Çekmemiş olsalardı o zaman ümmetin, İslam ümmetinin daha o yeni kurulmuş olan İslam ümmetinin küfre ve zulme karşı bağışıklığı ne yapmış olacaktı? Ortadan kalkmış olacaktı. Yani Birilerinin zannettiği gibi, kardeşim dinin dünyayla alakası yok, safsatasının İslam'la alakası yok. Din bizatihi dünyadır. Dünyaya nizam vermek davasında olmayan bir din İslam dini olamaz. Dünyadaki her bir şeye ifade yerindeyse müdahil olmak, ona düzen getirmek, ona disiplin getirmek, onu kendi yasaları çerçevesi içerisinde şekillendirmek davası olmayan bir nizam kesinlikle İslam değildir. Yoksa dinimizi ifsad edenlere karşı biz dünyada eğer, o azabı ı elim, ayet kerimenin bahsettiği, o can yakıcı azabı tattırmayan bir din, görüyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in telkin ettiği bir din değildir. Kur'an-ı Kerim diyor ki burada, ey Müslümanlar, sizin hayatınızı, İslam'a ve Kur'an'a uygun olan hayatınızı ifsad etmek isteyenler vardır. Olacaktır. Bunu yapmak isteyenlerin, dünyada da ahirette de can yakıcı azabı vardır. Ahiretteki azabı bildik, o olacak, ondan kaçın yok. Peki dünyada azabı kim verecek onlara? Sen ben yoksak, senin benim sahiplendiğimiz bir nizamımız, kurumlarımız, beşheselerimiz, ekonomik, siyasi, ahlaki, ticari, siyasi hayatımız yoksa, bunu kim yapacak? Nasıl olacak? Sıkıntı burada düğümleniyor kardeşlerim. İnancımızla hayatımız arasında ciddi bir kopukluk var. Ciddi bir mesafe var. <gülüyor> Müslüman hayatı boyunca inancı ile hayatı arasındaki bu mesafeyi, bu kopukluğu kapatmak ve bu bağlantıyı sağlamakla geçmek zorundadır. Mücadelemiz o olmalıdır. Bireysel hayatımda, ailevi hayatımda, toplumsal hayatımda, ahlaki hayatımda, siyasi hayatımda, devlet hayatımda, ekonomik hayatımda, devletler arası ilişkilerimde. Ya şimdi birileri diyor ki mutlaka içinizden, senin bu dediğin ne kadar uzak şeyler yahu. İnanın... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildiğimiz şeyler Hendek hadisesini hepiniz bilirsiniz. Hendek de Ashab-ı kiram geliyor ya Rasulullah. karşımıza bir kaya parçası çıktı ki onu kazıyamıyoruz, hakkından gelemiyoruz dediler. Geleyim dedi. Gösterin bana o kayayı gösterdiler. Resulullah indi aldı eline kazmayı. Kazmanın o çeliği o kayanın sağlamlığına öyle bir çarptı ki, çakan bir kıvılcım etrafı aydınlattı. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, Allahu Ekber, Şam taraflarındaki Busra, Basra değil ha, Busra'nın köşklerini, saraylarını gördüm diyor. İkincisinde aynı şekilde, Allahu Ekber, Kisra'nın saraylarını gördüm diyor üçüncüsünde Kayser'in saraylarını gördüm diyor İstanbul'un ümmetimin mülkü buraya kadar ulaşacaktır diyor hangi şartlarda söylüyor ashab açlıktan karınlarına taş bağlamış hangi şartlarda söylüyor Düşman korkusu, azap gazvesi, azap. Bütün müşrikler, Arap Yarımadası'nın neredeyse bütün müşrikleri ve taifeleri toplanmış Medine'ye hücum edecek. Artık İslam'ın kökten kazılması için ne lazımsa yapacaklar. O vaziyette şu Müslümanların evvela yüksek maneviyatına bakın. Ha? Hem de kazıyoruz, kazacağız tabii. Şu anda on işteyiz. Fakat bizim mülkümüz Kayserin saraylarına kadar varacak diyor Ali Vesselam. Bu vizyon ve bu ümitle biz hayata sarılırsak, dinimizi anlayıp gereklerini yerine getirirsek, hiç merak etmeyin bu iş uzun değildir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından kaç yıl sonra Ebu Eyyub el-Hansari ordusuyla birlikte şey geldi. Hı? Hicretin 50 yılı daha dolmamıştı. Da Toplumların hayatında kırk yılın, elli yılın lafı olmaz. Biz azmedelim biz bu dinin şemsiyesinin İslam dünyasını başta olmak üzere kapladığını görmesek bile Allah'ın izniyle çocuklarımız görecektir. Bu umutla dinimize sarılırsak bu iş er veya geç mutlaka tahakkuk edecektir. Allah'tan hiçbir zaman ümidinizi kesmeyin. Ya der ki her birimiz üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirelim. Evet, dünyada ve ahirette büyük bir azap. Ahiretteki azabı Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetleri, buyrukları zaten anlatıyor. Vallahu alimun hakim. Allah her şeyi en iyi bilendir. Size buyurduğu hükümleriyle, şeriatıyla Ahkamıyla, kaderiyle, takdiriyle, halk etmesiyle, kainatı tedbir ve tedbiriyle hikmeti pek, sol, pek sonsuz ve pek sağlam olandır. Evet, devam ederiz inşallah. Aynı münasebetle yani aynı sistem içerisinde devam ediyor. Bir önceki ayet kelimenin sonunu tekrar hatırlayalım. Vallahu ya'lemu la Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ayet-i kerimeye şu diğer ayetlerin mümkün mertebe surenin evvela şimdiye kadar gördüğümüz bölümlerin atmosferi içerisinde mümkün mendebe idrak etmeye çalışıyor. Diyor ki, estağilu billah وَلَوْ لَا ve اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ Bu ayet-i kerime bu muhtevası insan ile Rabbi arasında o kadar müstesna mümin ile Rabbi arasında o kadar <gülüyor> müstesna bir muhabbet bağı oluşturacak kadar yüce sahiptir ki bunu tarif etmek mümkün değildir. Bakın. Düşünün diyor. Allah'ın fazl-ı keremi, lütfu, üzerinizdeki lütfu ve merhameti olmasaydı ve muhakkak Allah pek rauf ve pek rahim olmasaydı. Ne yapabilir misiniz? Sizin haliniz ne olur? Yani diyorum ki Allah'ın sizin üzerinizdeki lütfu pek büyüdür. Kardeşlerim bize en ufak bir iyilik yapan bir insana teşekkür etmezsek kalbimizde minnet duygusu beslemezsek eğer yani e, ifade yerinde ise ahlaklı bir insansak kendimiz rahatsız oluruz. Bu kardeşim bana iyilik yaptı, ben ona teşekkür edemedim dersiniz. Bu insan bana şöyle bir iş yaptı ve ben ona daha teşekkür bile etmedim dersiniz. İlk fırsatta ona teşekkür etmek istersiniz. Bir hediye götürürsünüz, bir parmağı götürürsünüz. Veya sözlü olarak söylersiniz. Nasılsa artık. Allah-u Teala bu ayeti kerime ile adeta bize lütuflarını, ihsanlarını, merhametini hatırlatarak bizim ona karşı kalbimizdeki, ruhumuzdaki sevgiyi, muhabbeti, ona bağlılığı ifade yerindeyse harekete geçirmek. Allah'ı severek siz bu dine sarılırız. O'nun şeriatini severek bu dine sımsıkı sarılırız. O'nun hükümlerinin sizin üzerinizde bir lütuf, O'nun lütfunun, O'nun rahmetinin, merhametinin bir eseri olduğunu düşünerek bu dine sarılırız. Bu dine sahiplerimiz. inanın hala öğrenciliğimden beri, küçük yaşlarımdan beri, 10-12 yaşlarımdan beri radyoları açtığım zaman kimi zaman böyle sistemli bir şekilde kimi zaman açık seçik şeriata ve küfre, e, İslam'a hücumları hatırlıyor. Kitaplarımız, gazetelerimiz, Bunların hala devam ettiricisi meclis tepesinde olan gayet bir hadiseye gönderme yapmak değil ama domuzun başına karikatürde başörtüsü koyuyor. Domuz başörtüsüyle Avrupa yolunda diyor. Avrupa Birliği yolunda. Bu şu anda sadece bir gazeteye veya bir iki gazeteye veya bir iki yayına hasır görünen bu hadise bizim yetiştiğimiz dönemlerde, çocukluk dönemlerimizde Türkiye'nin her yerinde yaygındı. Bütün eğitim kademelerinde. Çarşıda, pazarda, sokakta, radyoda, tiyatroda, sinemada, her şey. Ve bunlar sevmemiz gereken Allah'ı, Rabbimizi, lütuf ve rahmetleri dolayısıyla kalbimizde kendisine karşı zerrelerimize varıncaya kadar minnet duygularıyla dolmamız, taşmamız gereken Rabbimizi ve dinimizi gözlerimizden soğutmak için, onu bizden, bizi ondan uzak tutmak için bunca işleri yaptık. Ama bir şeyi unutuyorlardı. Firavunlar da, Nemrutlar da, Stalinler de ve benzerlerde Allah'la ve bu din ile savaştılar. Bu din hâlâ dimdik ayakta, onlar da geberip gittiler. Bu din ile savaşan hiç kimse iflah olmamıştır, olamaz. Bu onlara vereceğimiz mesajımız. Fakat ayetin bize verdiği mesaj ve insanlığa verdiği mesaj gerçekten çok farklı. Yani kısalığına rağmen 2 3 4 5 6 7 8 9 kelime. Harf yer 9 kelimelik bir ayet kelimeler insanı idrak ettiğimiz zaman Cenab-ı Allah'a o kadar minnet ve şükran duygularıyla bağlıyor ki bundan dolayı yapacağımız belki gösterebileceğimiz minnetimizi en güzel hareket bu ayet-i kerimedeki lütuflar dolayısıyla Rabbimize secde etmektir. Allah'ın lütfu üzerinizde olmasaydı Lütuf da değil, fazilet. Tek başına değil, rahmeti olmasaydı. Ve unutmayalım, Allah rauf'tur ve rahim'dir. Rauf, yani rafet, rahmet ve merhametten daha ileridir. Şefkatin en ileri derecesini anlatıyor. Yani, uzun asırlardır. Avrupa'nın haçlılarıyla, misyonerleriyle, oryantanistleriyle batının İslam kılıç dinidir, savaş dinidir, merhametsizlik dinidir gibi İslam aleyhinde neşretmek istedikleri propagandaların hepsini bu dokuz kelime sıfıra indirdi. Biz Allah'ın lütfunamaz harf üzerimizde rahmeti bulunan ve kendisi Rauf ve rahim olan bir Allah'ın kullarıyız. Bizden ancak mümin olarak bu isimlere uygun davranışlar demek demektir. Biz insanlara şefkatimizle, merhametimizle davranırız. Yersiz şefkat ve merhamet maraz doğurur. O Türkçedeki o şeyi, merhamet, maraz doğruluğu yerisiz kaydıyla Allah'ın yayınırsın. Yoksa merhamet her zaman güzeldir ve her zaman güzellik doğurur. Yerisiz olursa, hududullahın hesabına olursa o olmaz. Çünkü ayet-i kerime sureyi hatırlayalım baştan. Ve تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَعْفَةٌ فِي fi اللّٰهِ diyor. <gülüyor> Allah'ın dinini uyguladığınız zaman o suç işleyenlere, zinakârlara sakın acıyacağınız tutmaz. Çünkü onlara acırsanız topluma acımamış olursunuz. Onlar toplumu bir acımasızlıkla karşı karşıya getirir. O ayrı değildir. Onun için yerinde bir merhamet, yerinde bir şefkat, yerinde bir lütufkanlık hayırdan başka bir şey getirmez. Sevgiyle, şefkatle, merhametle Allah-u Teala'nın bize ve bütün müminlere davrandığı gibi biz de etrafımıza hatta eşyana bile sevgiyle, şefkatle ve merhametle, rafetle <gülüyor> muamele etmesini bilmemiz. Ecif Fazıl'ın dediği gibi çatık kaşlı hükümet dedikleri zat olmayınız. Niye? Bir şey olmaz Bu devlet benim devletimse, bu hükümet benim hükümetimse, hududullahı çiğnemediğim sürece bana şefkatle muamele etmek zor. ...bana merhametle muamele etmek zorundayız. Başkalarına haksızlık olmayacak elbette onlar. E, hududullah diyoruz zaten. Mesele budur. Yok efendime söyleyeyim çocuğuna güler yüz gösterme şımaracak. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? <gülüyor> Zannederim bu konudaki bilimsel olduğu söylenen çalışmalar doğrudur. Bir bitki bile senin güzel konuşmandan anlıyor kardeşim. Güzel konuşulan, hatta zikirle, Kur'an'la yetişme döneminde, gelişme döneminde büyüyen bitkiler daha güzel, daha hızlı gelişiyor. Bunlar deneyle çeşitli yerlerde, Mısır'dan benim duyduğum kadarıyla, Mısır'dan Japonya'ya kadar birçok yerlerde benzer alanda türlü türlü deneyimler yapıyor kimisi güzel müziklerle, kimisi cenaze müzikleriyle, bilmem neyle çeşitli çeşitli böyle çok ilginç deneyler yapılmış. Bu deneylerin ifade ettiği hepsinin ortak şeyi bu. Güzel sözlerle, güzel Efendimiz'e yerine göre müziklerle, Kur'an okumakla, dua okumakla, büyüyen bitkiler bile daha güzel büyür. E çocuklarımızı neyle büyüteceğiz? anne karnında çocuk ne dinleyecek? Tam tam müzikleri mi dinleyecek? Bunalımlı müzikleri mi dinleyecek? Eğer söyleyeyim, ne diyorlar? Mahremiye talikabı diyorlar. Dediyorlarsa o tipler mi dinleyecek? Ne dinleyecek? Yoksa oh. Allah'ın kelamını Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hikmetlerini İslam alimlerinin Güzel eğitici, terbiye edici sözlerini, ifadelerini dinleyerek mi büyüteceğiz? Onun için Cenab-ı Allah bizlere lütfunu, merhametini son derece rauf ve rahim olduğunu hatırlatırken bizlerin de bu esma-i hüsnânın işaret ettiği, gösterdiği ahlak ile ahlaklanmamızı arz ediyor. Bakın hemen sonrasındaki ayet kelime de bunun tam aksinin ne gibi bir neticeyle bizi karşı karşıya bırakacağı da anlatıyor. 21. ayet kelimesi. Hitaba bakın. Az önce sorduğun sorunun cevabını da veriyor. Astagfirullah. Ya eyü heml İrkilmek lazım ey iman edenler buyruğunu duyduğumuz zaman Kur'an-ı Kerim'de. Rabbim bizim, bize hitap ediyor. Ben değil, sen birbirimize hitap etmiyoruz biz. Bu farklı bir hitap. <gülüyor> Bu Kur'an'ı indiren Allah bize sesledi. Bunun haşiyetini ne kadar duyabilirsek, buyruklarını o kadar iyi idrak eder, iyi Allah hayatımıza o kadar güzel tatmin ederiz. Bize diyor, bana sana bizlere, ey iman edenler, buyur Rabbim, sen buyur, ben de senin yardımınla bu emrini yerine getireceğim Allah'ım. <gülüyor> ne diyor? لَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarına adımlarını takip etmeyiniz. Onun attığı adımların arkasından yürüyüp gitmeyiniz. Biz kime takip edecektir? "Kul, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْمِنْكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyum, Allah da sizi sevecektir. Anladığım kadarıyla bir müminin en büyük arzusu Allah tarafından sevilmektir. İleri sürebileceği en büyük iddia da Allah'ı sevmektir. Ben Allah'ı seviyorum demem. Bundan büyük bir iddia da kolay kolay olmaz. Öyle zannediyorum. Bu iddiaları iddiamızı ispat etmek o büyük arzumuza da nail olmak için yol birdir. Resulullah'a tabi olmak. Allah Allah. Ne büyük bir şahsiyettir. Yüce Rabbimiz O'nu ne büyük bir konuma yerleştirmiştir. Ona tabi oldunuz mu? Hem Allah'ı sevmek iddianızı ispatlayacaksınız, ispatlamış olacaksınız, hem de Allah sizi sevecek. Allah bizi O'nun izinden ayırmasın. Amin. Yani şeytanın adımlarına koymayın. Kime? Resul'ün adımlarına, Allah Resul'ün adımlarına. Niçin? Çünkü ve men yettebu hatuat şeytan Şeytanın kim adımlarını takip ederse bilsin ki fe innehu bil fuhşâi ve O fuhşiyatı, hayasızlıkları, ne <gülüyor> şeriatın ve aklın kabul etmediği şeyleri emreder. Çünkü münker aklın ve şeriatın kabul etmediği şeylerdir. Bunlara emreder. Bunlara tabi olmayın, tabi olmayın. Onun size vardıracağı yer burasıdır. Batı denilen uygarlığın özeti budur. Şeytanın adımlarını adım adım takip ediyorlar. Ha bu ayrıca vefasız bir liderdir şeytan. Şeytanın hiçbir şekilde liderlik ettiği kimselere sahiplenmesi, koruması yok. Kıyamet gününde ey şeytan biraz azabımızın hafiflemesine yardımcı ol diyecekler. Yani. İnsanlar, olamayanlar. O ne diyecek onlara? Ma ana bi ma antum bi ma kana min sultan illa anda gotukum fas tajbetum ettiğiniz için sizin imdadınıza gelebilirim. Ne siz? Çünkü ben de sizde daha iyi bir halde değilim. Ne de siz benim feryadıma cevap verebilirsiniz bugün. Hem niye benden bu yardımı istiyorsunuz ki diyeceğim. Benim sizin üzerinizde bir zorlayıcı bir otoriterim yoktu ki. Ben sizi çağırdım. Gelin dedim lan. Siz de geldiniz. Başka benim zorlayıcılığım yoktu. İlla en daha tıkım o halde falan dolun beni. Ben kimim, malik? Kendinizi koyun. Öyle ya ha. Ee, peki arkasından gitmekle emir olunduğumuz o yüce resul ne diyecek? Ya düşünün ki şöyle buyuruyor. Her peygamberin dünyada daha doğrusu dolunmayacak bir duası var. Ben duamı kıyamet gününde ümmetim için saklıyorum. Ya Muhammed ne istiyorsun derilecek ona. Arşın altında o hesap gününde zorlu zamanda dua edeceği vakit ümmetimi istiyorum yani son ferdimiz gel cennete girene kadar nezaretinden uzak kalmayacak. Bize nezaret edecek diyeceğiz. Ondan sonra kendisi huzuru kalbiyle cennetten görürsün. İfade elde ise Buyurun. İsteyen istediği liderin arkasından gitsin. Şeytanın yoluna davet edenlerin hepsi şeytanın birer şubesidir hiç şey yok. Hı -hı. Ha, şey ve tanlar da dahil olmak üzere. Bunlar şey tanrı kabul eder. Hayasızlıklar, eğer <gülüyor> ben <efendim, o> söyleyeyim de <gülüyor> haneler, kumar haneler, içkiciler, eğerım bunlar vesaireler. Kadın erkek edemin hayanın olmadığı plajlar bilmem neler sayısız sayı bildiğiniz kadar. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyin mahkemelerde. Ben daha ne bilmiyorum ki bunların hepsi birer şeytani şubedir. Bunlar bunun yolu şeytanın yolundan çıkardır. Ömrün olarak kendimizi bunlardan koruyacağız. Biz hayasızlığı, kötülüğü, aklın ve şeriatın kabul etmediği şeyleri emreden şeytanın adımlarının takipçisi olamayız. Ondan sonra devam ediyor az önceki ifadenin bir kısmı ayet-i ifadenin bir kısmı ve leulâ fabbullâhi aleykum ve rahmetuhun Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinizde olmamış olsaydı Allah'ın sizin üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmamış olsaydı Mâ zekâ minkum mil ahdîn ebedâ. Ebediyen sizden hiçbiriniz arınamazdı. Nedir bu yavrum? Ha, burda gitti. Onu kaldır, tamam bir tercih ederim. Sizden ebediyen hiçbir kimse temizlenemez, arınamazdı. Zekat kelimesi de bundan geliyor. Ebediyen arınamazdı. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ اِلُزَكِّي مَنْ يَشَى Fakat Allah dilediğini teskiye eder temizlenir. Her bir şeyin temizliği farklıdır. Fert ve toplum hayatının temizliği Allah'ın boyasıyla boyanmakla mümkündür. Allah'ın boyasıyla boyandığımız takdirde temizlenir. Yoksa yani elimiz, ayağımız kirlenmiştir, suyla, sabunla vesaire yıkanmıştır, elbiseniz yıkanmıştır, temizlenir. Bu temizliği belli. Fakat ayet-i bahsettiği temizlik, fel ve toplumsal hayattaki temizliktir. Yani hayatımızın, dini hayatımızın, ahlaki hayatımızın, içtimai hayatımızın, ekonomik hayatımızın, Siyasi hayatımızın her türlü ilişkimizin temizlenmesi meselesidir. Neyle temizlenecek? Allah'ın boyası temizlenir. Allah'ın ifadelerinde ise bu konudaki temizleyici malzemesi ile temizlenir. Cibha <gülüyor> Allah, ahsenu Yok Allah'ın boyası. Biz o boyanın peşine takıldık gidiyoruz. Veya Allah bize emrediyor o boyayla boyanmaya bakınız. Onun için efendim, sıbha kelimesi nasıl bile gelmiştir meşgul olmuştur. İltezimû Allah demek Allah'ın boyasından ayrılmayın. Ona bağlı kalın. Ve men ahsenum ilallahı sıbhâ. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel kim olabilir? Yani Allah'ın boyası olan şu İslam nizamı, İslam dini, İslam düzeni var. Ondan daha güzel bir boya arayışı var mi? Bırakın şeytanın ürünü, mahsulü olan izimleri, rejimleri, ideolojileri, felsefeleri, görüşleri vesaireleri. ...onlar şeytanların adımlarıdır. Şeytan adımlarıdır. Onlar Allah'ın boyasıyla alakalı değildir. Onlar sizi şeytanın boyasıyla boyayacaktır. Onlardan uzak durun. Evet, eğer diyor Allah'ın üzerinizdeki lütfu ve rahmeti olmasaydı... ...sizden ebediyen hiçbir kimse temizlenemezdi... Fakat Allah dilediği kimselerin pertemiz <gülüyor> Bizler Ya Rabbi ne olur beni de temizlemeyi dilediğin kimselerin arasına sok diyeceğiz. Dua edeceğiz. Hem kalbimizle hem kavlimizle hem de fiili ve amelimizle dua edeceğiz. Ve bu duayı hayatımız boyunca sürdürürsek İnşallah Rabbimiz bizleri temizlemek istediği kimseler arasına koyacaktır. Basit bir hadise ne kadar diyor. Ne diyor? Yusuf aleyhisselam rüyası gerçekleşti. Babası annesi geldi. Ona secde ettiler. Kardeşleri geldi. Her şey var. Allah Allah. Müthiş bir hadis ne diyor saygılılar Rabbi kad atitni min el kısmen de olsa bir mülk verdin dedi küçümsediği için değil ilahi mülkün karşısında kısmi bir mülktür Kad ataitni atitni min ve ve bana rüyaların gerçek ve doğru bir şekilde tefsir edilmesini, yorumlanmasını da öğrettin. Fatiras <gülüyor> semavati vel abd. Senin gücün o kadar büyük ki gökleri ve yeri yoktan var. Bu muhteşem gücün için bir şey rica edeceğim diyor yani. Ente veliyyi fid dünya vel Allah Allah. Bu ne yüce bir makam. ...dünyada da ahirette de benim tek bir dostum var, o da sensin. Tereffeni Müslümen ve elhiqni bil salihine. İşte mesele burada. mesela burada. Müslüman olarak canımı al ve beni salihlere kat. Bu Yusuf Aleyhisselam, bu bir peygamber bir peygamber. İbrahim aleyhisselam soyundan gelen Yakup aleyhisselamın oğlu bir peygamber. Peygamber oğlu peygamber oğlu peygamber. Resulullah aleyhisselam aleyhisselatü diyor ki sahabi ya Resulallah insanların en kerimi kimdir? diyor. İnsanların en keriminin kim olduğunu size söyleyeyim. Peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber oğlu, peygamber olan Yusuf'tur diyor. Ya. Bu peygamber böyle dua ediyor. Müslüman olarak canımı al ve beni salihlere kat. Dolayısıyla Allah'ın temizleyip arındırdığı kimseler arasına allah Teala'nın bizi katması için elimizden geldiği kadar ömür boyu Dediğim gibi kalbimizle, kavimizle, amelimizle temizlenmek istediğimizi ortaya koyacağız ve bunu aksatmadan mümkün merkezde hayatımızın sonuna kadar sürdüreceğiz. İnşallah Rabbi bizi temizlemek istediği kimseler arasına katacaktır. Yol budur. Ve Allahümme Ali. Yani temizlenmek isteyen kullarım ben sizin sözlerinizi de çok iyi işitiyorum. Neler yaptığınızı da çok iyi biliyorum. Onun için insanların bilmesi gibi bir derdiniz olmasın. Mahlukatın bilmesi gibi bir derdiniz olmasın. Bunlara mesele edinmeyin. Onlar bilseler bile size bir şey yapamaz. Namaz kıldım. Benim namazımın karşılığını hangi kul verebilir? <gülüyor> Diyelim ki verdi. Geldi benden alışveriş yaptı. Ben de istediğim fiyata sattım. O da sesini çıkarmadı. Değer mi ya? Bir şey değil. Allah için. İbadetini Allah için yap. Salahını Allah için yap. Ne yapıyorsan onun için yap. O eğer mükafatının bir kısmı olarak kullara da menfaatleriyle sana sevk etmeyi diliyorsa sevk edecektir. Sevk edecektir. Sen ona bırak her şeyi. Hani bazen yazıyorlar doğrudur öyle yapalım. Allah var gam yok keder yok. Bunu söylemek kolay. Hesabımızdan ifadelerindeyse hesabımızda, kitabımızda Müslüman'ın sadece Allah ve Allah'ın razı olacağı işler vardır. Gerisi hepsi de ve bunun kapsamına girer. Mesela burada. Evet. Kur'an-ı Kerim'in insanı eriştirmek istediği Erdem'in şu sınırına bakınız. Önce bir ayet kelimesi kısaca okuyalım, hatırlatalım. Ondan sonra ayet kelimesinin ne işaret ettiğini birlikte hatırlayalım. Aslanım Ve la ya'ttehi, ulul fadli minkum kum Sizden fazilet sahibi, lütufkar... ve kendilerine bolluk verdiğim kimseler yemin etmesin. Neye? Ne? En yutu ulil vel mesakine vel muhacirine fî semilillah. Akrabalara, yoksullara ve Allah yolunda hicret etmiş olanlara herhangi bir şey vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Evvela ayet kerime şunu hatırlatıyoruz. Bakın diyor, siz fazilet sahibisiniz ama bu fazileti yapma imkanını da, bu bolluğu da size ben verdim. Size ben verdim. Benim verdiğimi, benim sevdiğim işler yapan kullarımdan veya sevdiğim alanlardan esirgemeye kalkışmayın. Esirgemeyin diyoruz. Aniye to uli kırba, akrabaları gibi bir şeyi emin etmeyin, vermeyeceklerden dolayı emin etmesinler. Ve mesekil ve yoksullara vermeyeceklerden dolayı ve muhajirin fi semili la. Allah yolcu hizmet ederler. Bu özellik. Tah bin Üsase denilen Radıyallahu anh Ebu Bekir anh Efendimiz'in teyzesinin oğlu, teyzesinin kızının oğlu. İyi hakkında. Çünkü bu da bir şekilde Aişe Radıyallahu bize Validemiz'e i, e, hakkında uygulanış, ortaya atılan iftiraya bir şekilde odak karşı Hz. Ebu Bekir'de muntazaman fakirdir diye akrabası, hem akrabasıdır hem yoksuldur hem Allah yolunda hicret etmiştir. Buna sadaka veriyordu. Muntazaman nafaka veriyordu Ebu Bekir radıyallahu anh. Bu haliseye karışınca Allah'a yemin ederim ebediyen ona bir şey koklatmayacağım diye mi Haksız mı? İnsan olarak haksız değil elbette. Kolay mı? Böyle bir hadise karışacak. karışıyor. Akrabasını üsteli. <gülüyor> Hazreti AİŞE'yi emuketleri tam yan bir insan. Peygamber sallallahu aleyhi sallamun aleyhi sallamun haremi. Karışıyor. Hadiseyi İfadeniz şimdi şimdiki tabirle bir empati yaparak anlamaya çalışalım. Ve Cenab-ı Allah bunu bile kabul ediyor. Ben diyor, size lütufta bulundum, size bolluk verdim. Bunlar böyle hata ettiler diye onlara nafakayı kesmeyin. Nasıl kitaptır ya? Ne biçim merhaberdir? Bunun ötesi olmaz ki. Ötesi olmaz. Onunla alakalı bir hadise yine Ayşe radıyallahu anh validemizin başından da geçiyor. Annesiyle beraber, mistahan annesiyle beraber diyor, gecelerin ihtiyacımızı karşılamak üzere çıkmıştır. Ayağımla eteğime bastım, pardon annesi diyor, ayağıyla eteğine bastı ve tökezledi. Kahrolası Mistah'ın annesi dedi. Annesi bir kere kendi dedi, o zaman için böyle bir ben, ben ne kötü söyledin dedim. Mistah gibi muhacir bir insan için nasıl bunu dersin diyor. Ayşe diyor anh'a sen onun neler yaptığını bilmiyorsun ki diyor. Yani annesi de olmalı hükmelermiş. Annesi de kızgın Ve fazla bir şey yapmamış ha. Sadece bu hadisenin konuşulduğu meclislerde bulunmuş. Hazreti Ebubekir de diyor ki orada bulundun ve sesini çıkarmadın. Sen de onlara katılmış oldun. Fakat hmm. Cenab-ı Allah böyle demiyor. O ayrı, bu ayrı diyor ifade yerindeyiz. Evet böyle bir hata işledi. Fakat onun seninle kopmayan bağları var. Benimle kopmayan bir bağı var. Seninle kopması mümkün olmayan bağı var. Akrabadır. Yoksuldur. Yani hak ediyor. Bu bağı da inkar edemezsin. Yoksul olması... Sana bir yükümlülük getiriyor. Onun hakkını kollayacaksın diyor. Muhafaza edeceksin. Ve Allah yolunda hicret etmiştir. <gülüyor> Dolayısıyla olmaz. Bir şey Devam ediyor. Bakın. Vel yafu vel yasfahu. Affetsinler ve bağışlasınlar. Ela Allah'ın sizin günahlarınızı bağışlamasını, sizi affetmesini, mağfiret buyurmasını istemez misiniz? Sevmez misiniz? Vallahu gafurur rahim. Zatın Allah gafurdur ve rahim. Bu ayetin nüzulünden sonra Mekke'de Allah Vallahi diyor Önceden yaptığım harcamanın, verdiğim nafakanın aynısını vereceğim ve edeyim bir daha kesmeyeceğim. Emre muhatap ve ita muhatap olmak ve itaat etmektedir. Kur'an-ı Kerim'in yüceltiği örnekleştirdiği bir toplumu işte alacak 14 asırı öncesi falan gibi bir takım şeylerle devre dışı bırakmaya çalışmak bizzat Kur'an-ı Kerim'in mesajına ihanettir. Onlar bizim için çok kıymetlidir. Çünkü biz onların örnekliğiyle Kur'an'ın emirlerinin nasıl hayata geçirileceğini öğrendik. Onların bıraktıkları biraz bizim için çok değerli. Niçin? Akidemiz için. Akidemizin gereklerini, hayatımızın, inancımızın gereklerini <gülüyor> yoruna getirebilmemiz için. Bunlar tek bir gayeleri vardı. Bakın nafakasını kesince de Allah rızası için kesiyor. O zaman için bu ayet-i kerime yok. Bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra derhal Yaptığı hatasını hemen tahmin ediyor, vazgeçiyor ve elbette Allah'ın bana mağfiyet etmesini, günahlarımızı bağışlamasını, günahlarının bağışlamasını, beni affetmesini severim diye Rabbine hücum ediyor, dönüyor. Ümmet olarak biz de hayatımızın hemen hemen bütün alanlarında Allah'tan çok uzaklaşıyoruz. Allah'ın yolundan çok uzaklaştık. Ebubekir radıyallahu anh efendimizi örnek alarak tekrar Allah'a dönelim. Allah da bize dönecektir. Rahmetiyle bize bakacaktır. Lütfu inayetiyle bizimle beraber olacaktır. Yardımıyla bizleri destekleyecektir. Yüce Rabbimizden niyazımız ümmetin içinde bulunduğu huzurlu ve karanlık zamanı tez zamanda aydınlığa, her türlü zulmü, huzursuzluğu, adalete, huzur ve sükünler dönüştürmesini ve bunun tahakkukunda da bizleri mümkün olan azami ölçülerde sahibi kılmasını niyaz edersin. Cenab-ı Allah'ın rahmetü ve lefeti hepimizin üzerinde olsun. Amin. Amin.